41 yaşında evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya hanım son 3 yıldır panik atakla mücadele etmekteydi. Hülya hanımın ilk panik atak nöbeti babasının trafik kazası geçirdiğinin haberini almasıyla başlamıştı. Hülya hanımın babası kazayı yaralı, yaralı atlatmıştı fakat Hülya hanım o gün yaşadığı paniği ilerleyen zamanlarda nedensiz yere de hissediyordu. Bazı sabahlar erken saatlerde uyandığında ...içinde garip bir his olduğunu söylüyor, nedeni belli olmayan korkular yaşadığını ifade ediyordu. Bir gün farklı bir şehirde üniversite okuyan kızına telefon etmiş ve ulaşamamıştı. Telefonu defalarca çaldıran Hülya Hanım bir endişeye kapılmıştı. Arda arda aramaya devam etmiş, en son aramasında aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor notunu duymuştu. Eli ayağı titremeye başlamış, kalp atışları hızlanmış... Bu duruma terleme ve boğulma hissi eşlik etmişti. Birden bağırmaya başlayan Hülya Hanım'ın çığlığına odasında uyuyan 17 yaşındaki oğlu yetişmiş, annesinin nefes alamıyorum demesi üzerine hemen hastaneye götürmüştü. Doktorlar durumun psikolojik olduğunu söyleyerek eve göndermişti. Hülya Hanım'ın panik atağını tetikleyen durum kızını aradığında ulaşamamış olmasıydı. Acaba başına bir şey mi geldi korkusu ve endişesi panik atak nöbetini tetiklemişti. Oysa Hülya Hanım'ın kızı Hülya Hanım aradığında derse girmiş ve şarjı da bitmek üzereydi. Evet bugün panik atak rahatsızlığı ile mücadele edenlere uzmanımız bakalım neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir adım adım insanla yine birlikteyiz. Bugün de bir terapi tadında, bir seans odası tadında olacak ve panik atağı konuşacağız. Öykümüzü dinlediniz ve efendim öykümüz üzerinden analizler yaparken panik atak rahatsızlığına dair her şeyi konuşacağız bugün. Çok kıymetli konuğum aynı zamanda kendisi hocam. Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, psikiyatrist, profesör doktor Hakan Türkçapar bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür nasılsınız? ederim. Sağ olun siz nasılsınız? Ben deyim. çok teşekkür evet. ediyorum. Evet hocam panik atak çok yaygın. Evet. Öykümüz de dinlediniz siz. E, bu öykü üzerinden önce biz panik atağı bir konuşalım. Nedir? Evet. Belirtileri nelerdir? Belki Hülya Hanım'ın semptomları üzerinden örneklerle de gidebiliriz. Buyurun. Evet. Bence bu konuyu gündeme getirmeniz çok iyi olmuş şu nedenle artık insanlar her şeye ulaşabiliyor işte internetten veya başka bilgi kaynaklarından ağırlıklı olarak internetten ve böyle bir psikolojik konuda hani insanlar oraya girdiğinde her türlü bilgi yani yararlı yararsız aslında hiçbir aslı aslar olmayan her türlü bilgi var. Şimdi panik atak dediğimiz bir yaşantı nasıl bir yaşantı duygusal olarak bir sıkıntı var. Bedensel olarak vücutça bir sıkıntı var, zihinsel anlamda bir sıkıntı var. Yani bu üçünün karışımı. Hı hı. Efendim e, duygusal olarak ne var? Adı üstünde korku, panik var. Düşünce olarak, zihinsel olarak ne var? Sonun geldiği hissi, öleceğini zannetme. Bunun dışında işte kalp krizi geçireceğini ya da delireceğini zannetme. Artık hani gün bugünmüş sonum geldi gibi. Bunun dışında bedensel olarak da çarpıntı, titreme, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, midede rahatsızlık hissi, sanki düşecekmiş, bayılacakmış gibi olma, göğüste baskı gibi belirtiler var. Bu belirtiler bir nöbet halinde bir birlikte bir arada ortaya çıkıyorsa yaklaşık bir böyle 10 dakikalık bir süreç içinde ard arda çıkıyor ve tepe noktasına ulaşıyor. Kişi bir nöbet gibi Nöbet ne demek? Hani başı sonu belli olan bir sıkıntı nöbeti demek. Bunu yaşıyor ve ardından işte bu yavaş yavaş azalarak bitiyorsa buna panik atak diyoruz. Hı -hı. Şimdi e, panik atak dediğimiz bu duygusal zihinsel ve bedensel olumsuz yaşantı esnasında bazı insanlar genellikle daha doğrusu korku diye tanımlarlar. Bazı insanlar da bunalım sıkıntı Hı -hı. geçiriyorum diye tanımlayabilir. Şimdi bu tek başına bir psikiyatrik tanı değil panik atak geçirmek. Çünkü panik atak çok çeşitli durumlarda geçirilebilir. Sizin e, örnek anlattığınız kişide de e, bunun her türü var. Şimdi mesela sosyal e, fobi veya sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz bir birey yeni bir insanla tanışacaksa topluma karşı konuşacaksa panik atak geçirebilir. Efendim e, bunun dışında yaygın kaygıları olan bir kişi işte e, kızımın başına bir şey mi geldi ne bileyim kaza mı oldu hastalandı mı diye düşünüp panik atak geçirebilir. Hı hı. E, bunlar da biz genelde o rahatsızlık neyse onun adını koyuyoruz. Mesela köpek fobisi olan birisi köpekle karşılaştı panik atak geçirir. O zaman ona biz deriz ki yani panik atak düzeyinde bir kaygının eşlik ettiği bir fobi deriz. Hı hı. Ayrıca. Panik bozukluk demeyiz. Panik bozukluk bu panik atak e, olan e, durumun en e, ne diyelim tipik şeklidir. Ona da panik bozukluk diyoruz. Orada kendi kendine durduk yerde çıkan ataklar vardır. Ay, ayırt edici yanı o. Yani hiçbir şey yokken ortada birdenbire durduk yerde akşam evinde otururken ne bileyim sabahleyin yatağında e, uyanınca veyahut da bazen geceliğin uyurken Kişi bu, uykuda. evet uykuda bu ıı, atakla ıı, or, kalkabilir. Tipik özelliği o zaman ne oluyor? Hani durduk yerde ortada bir şey yokken çıkan eğer panik atakları varsa kişinin. Ara dönemlerde de acaba gene bu atağa geçirir miyim? Yeniden olur mu? Olursa ne olur? İşte kalp krizi geçirir miyim? Delirir miyim? Aklımı yitirir miyim? gibi aralarda da atağa düşünüyor ve endişe kaygı duymaya başladıysa hı hı. veyahut da o ataklardan dolayı Hani hayatını kısıtlamaya başladıysa işte dışarı çıkmayayım, evde yalnız kalmayayım, tek başıma kalmayayım. O zaman buna biz artık panik bozukluk diyoruz. Hı. Yani e, hayati bir tehdit altında gerçekten bir tehdit altında kaldığımızda da e, panik atak geçirebiliriz. Tabii. Yani bir deprem olsun bir patlama olsun. Orada İnsani zaten evet şey o doğal bir e, tepki. tepki ama durduk yerde oluyorsa kişi e, kendi açısından hani Hayatının merkezine bunları oturtmaya başladıysa yani kişinin o zaman temel şey ne oluyor? Aman bu atakları yaşamayayım. Bütün hayatını ona göre organize etmeye başladıysa. Kaçınma davranışı Evet. Aslında. Ve ara dönemlerde de bunu düşünüyorsa hı. o zaman panik bozukluk diyoruz. Yani bu tür panik atağın içinde yer aldığı pek çok rahatsızlık Yelpaze vardır. Yelpazı çok geniş, evet. Bedensel durumlarda da panik atak olabilir. İşte tiroidlerinde diyelim bir yükselme olduğunda da kişinin olabilir. Hı hı bunları detaylı bir şekilde inceleyerek çünkü her türünün kendine göre bir tanı ve tedavisi vardır. O şekilde yol almak gerek. Önemli olan nokta şu bu tedavisi olan çaresi olan bir durum evet. maalesef insanların çoğu burada daha geçici şeylere yöneliyor. yani ne gibi mesela olarak? mesela efendim dışarıda panik atak geçirdim o zaman dışarıya çıkmayayım. Efendim otobüste panik atak geçirdim otobüse binmeyeyim seyahat etmeyeyim evimden çok uzaklaşmayayım uçağa binmeyeyim o zaman ne oluyor o zaman ikinci bir rahatsızlık olan biz buna hani belki adı e, yabancı bir ismi olduğu için agorofobi hani çok bilinmeyebilir bu da kişinin hemen yardım alamayacağı ya da hemen çıkamayacağı yerlerde bulunmaktan rahatsız olmaz peki niye rahatsız oluyor bu tür durumlarda eğer o tür durumlardayken Kendisine bu panik atak gelirse hmm. veyahut da panik atak olmasa da panik ataktaki bazı belirtileri yaşarsam yardım alamam veya hemen çıkamam. O zaman o tür yerlerden kaçınmaya başlıyor. Mesela tek başına araba kullanmıyor, işte tünelde evet. kalabalık trafiğe pek girmek asansöre istemezler. Binmez. Asansöre binmez. Asansöre ee, O zaman hani ona da bir anlamda panik atağın ikiz kardeşi diyebiliriz. Yani ataklar başlayan bir kısım kişi de bir süre sonra o atağın yaşandığı ortama yere dönükte bir kaçınma olur. Evet. Ama şu unutulmasın yine tipik özelliği durduk yerde gelen ataklardır. Onlar panik bozukluk için çok tipiktir. Hani hiçbir şey yoktu hocam birdenbire başladı derler. Bir de şunu söyleyeyim adı üstünde panik atak nöbetler halindedir. Bazı kişilerde Bizim yaygın kaygı dediğimiz sürekli bir kaygı hali olabilir ee, onu karıştırmamak gerek hatta panik bozukluğu olan kişilerin bir kısmı da der ki hocam ben hep sıkıntılıyım orada aslında ikisini birleştiriyordur yani bir geçirdiği o şiddetli ataklar vardır ki onlarda acile gitme birini çağırma işte o anda bir kriz hali gibi ölüyorum işte bana yardımcı olun gibi şeyler söyleyebilirler bir de aralarda da huzurlu değildir tabii ki kişi. Ya yeniden gelirse Bilirse. ya yine olursa e, endişesi de Ya da vardır. herhangi bir e, etrafında birinin başına bir şey gelme riskini senaryo tabii, yazma kötü tabii. senaryo yazma zaten. Çünkü o e, şöyle de bir şey var panik e, bozukluğu olan bireylerde en sık ikinci gördüğümüz rahatsızlık da yaygın kaygı bozukluğudur. Hı hı. Hatta onu. önce onu dile getirmezler. Yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz şey de şu gündelik hayattaki olabilecek her türlü durumla ilgili kaygı duyma. Hı hı. Efendim diyelim ben buraya geliyorum acaba yetişebilir miyim acaba trafik tıkanır mı ya trafik tıkanırsa işte acaba beni unuttular mı efendim kapıdan beni içeri alırlar mı içeri girdikten sonra işte acaba burası temiz mi temizlendi mi Covid bulaşır mı gibi gibi işte bundan sonra acaba hangi soru gelecek ona cevap verebilim yani hayatta aklınıza gelebilecek her şeyi endişe konusu yapabilir. Ve her dakika. Yani her dakika. Yayıyor evet. bunu, değil mi? Bu genel bir tarzdır yani eğer bir şey varsa muhakkak onunla ilgili olabilecek kötü olasılıkları düşünme Onlar üzerine kafa, kafa yorma ve bir yandan da bir kısım böyle düşünmenin dışında da önlem almaya çalışma da olur Mesela ne bileyim işte öncesinde telefon edip ne bileyim işte kapıda beni karşılayacaklar mı yol açık mı yol tıkalı mı oraya nasıl giriyorduk Efendim park yeri var peki park yeri dolu olabilir mi? yerine onlarla beni Onlarla muhatap mı? olan kişiler de ne kadar zorlanır evet. değil mi hocam? Yani onların için hayat zor ama onlarla beraber yaşayanlar için de evet. zor. Peki biz Hülya Hanım aslında bahsettiğiniz gibi e, o panik atakla başlamış belki. Onda evet ölümü. beraberinde kaygı Ka bozuklu. Yaygın kaygı bozukluğu da endişe ediyoruz ama bugün konumuz aslında panik atak ve her panik atak e, vakasında olmasa da birçoğunda biz panik atak yaşamış hı hı. E, bir olayla tabii bu peyda evet. oluyor ama arkasından bu olayla başlayıp sonra zaman tabii. zaman panik atak nöbeti de geçirebilip ama hiçbir nöbet e, Söz konusu olacak bir e, olay yaşanmamışken kendi durduk yerde bir Tabii. kaygı telaşı. Tabii. Komşusunu arıyor yok acaba öldü kaldı mı içeride gibi e, evet. telaşa kapılma kaygıya kapılma da eşlik edebiliyor. Evet. Peki Hülya Hanım gibi birisi 3 yıldır Hı. mesela bununla savaşıyor Hı. ya da kaçınıyor işte. E, mesela tedavisi tedavi yolunun haritası nasıl çizeriz Hülya Hanım'da? Evet. Nelere dokunmamız gerekiyor öncelikle? Şimdi birinci öncelik bence farkındalık. Yani farkındalık derken şunu kastediyorum. Bunun bir ruhsal bir problem olduğunu bilmek bu neyi getiriyor eğer bir ruhsal problemse bu nasıl ki hani vücudumuzda bir sıkıntı olduğunda bir problem olduğunda onun çaresini arıyoruz. Bunun da çaresini aramak gerek yani bunu bir zayıflık kişilik zayıflığı yetersizlik insanlar tarafından kınanacak bir durum işte korkaklık vesaire gibi görmemek lazım. Şimdi ilk bunun bir sorun olduğunu bildikten sonra da sorunla ilgili kendi çözüm çabamızdan şüphe duymak. Çünkü böyle bir sorun olduğunda insanlar ilk önce ne yapar? Kendi kendine çözmeye çalışır. Efendim benim bir sıkıntım varsa belli bir yerde de geliyorsa o zaman ben oraya yere gitmeyi Ha Bu yer çok da önemli değilse sorun olmaz ama giderek böyle hayat ilerledikçe o... Kaçınılan yerlerin sayısı artmaya başlar. Hatta çok ileri durumlarda biz şunu görüyoruz. Eve mahkum olan kişiler, kendi evinin dışına çıkmayan kişiler. Mesela psikolojik bozukluklarda çok nadirdir. Hani işte hocam evde gelir bakar mısınız denilmesi. İşte bu rahatsızlık grubunda panik bozukluk üzerine eklenen agorofobi olduğu durumlarda bir kısım insan tamamıyla eve bağımlı hale gelebiliyor veyahut da kendi e, güvendiği inandığı bir kişi yani bir sıkıntı duyduğu durumda ona destek olacak bir kişi olmadığı durumlarda hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Hatta ileri bazı durumlarda tek kişi bile yetmiyor yanında iki üç kişi istiyor yani hale birine bir şey olursa yedekte öbürü olsun yedekte gibi. olsun gibi. E, o zaman ikinci önemli konu şu, kişinin kendi çözüm çabasından hani ben acaba bununla sorunu çözüyor muyum çünkü yıllardır bunu yapıyorsunuz diyelim kaçınma önlem alma peki benim sorunum devam ediyor mu ediyor o zaman acaba ben bu sorunu daha fazla önlem alarak daha fazla kaçınarak çözebilir miyim çünkü yıllardır bunu yapıyorum ve devam ediyor o zaman kişilerin kendi yöntemlerinden de bir şüphe duyması gerek. Ama genelde şöyle oluyor. Şimdi hmm. ben önlem aldım kaçındım ama ona rağmen sıkıntı geldi. O zaman ne yapayım diyor insanlar. Arthur. O zaman daha da fazla Yani iki kişi alayım. değil beş kişi alıyor evet. diyor yanıma. Evet. Maalesef onun sonu yok. O zaman ne oluyor? En bence acı yönü kişinin e, bütün hayatı bunun merkezde olduğu bir hayat haline geliyor. Yani nedir e, efendim? Bu kişinin hayatının temel e, meselesi panik atak geçirmemek, panik atak yaşamamak. O zaman da nereye gideceği, ne yapacağı, kiminle konuşacağı, ne iş yapacağı her şeyi o belirliyor. E, e, bu aile hayatını da o zaman etkiler, iş hayatını da etkiler. Çünkü e, ne bileyim bir e, panik bozukluğu olan bir kişi işteki belli e, şeyleri yapamaz hale gelebiliyor. Diyelim işte bir toplantıya Katılması gerekiyorsa katılamıyor çünkü o toplantı sırasında bana panik atak gelir korkusuyla kaçınabiliyor. İştesi, işteki yükselmesi azalabiliyor. Araba kullanamıyor diyelim kişi o zaman ailevi sorunlar çıkıyor. Panik bozukluğu olan bir kişi mesela bütün dışarıdaki işleri diyelim eşi yapmak durumunda kalıyor. Bu sefer aralarında sıkıntılar çıkmaya başlıyor hayatı çok kısıtlayıcı bir durum evet. hani. Aslında panik atağı kendisi kontrol ettiğini zannediyor ama panik atak onu kontrol ediyor. Evet. Ee, çok çok güzel benim. Yani hani o evet. böyle hani bir cendereye almış oluyor panik evet. atak onu ve o zannediyor evet. ki ben hayatımı ona göre yönetiyorum evet. zannediyor. Halbuki panik Değil. panik atak onu yönetiyor bu önemliydi. Efendim ben unuttum programın başında adım adım insan Instagram hesaplarından sizler sorun yaşayanlar, yaygın kaygı bozukluğu hissedenler, panik atak problemi yaşayanlar lütfen bizlere sorularınızı yazmaya başlayın. Çünkü programın sonlarına doğru soru cevap yapacağız hocamla beraber ve ben devam ediyorum. Aslında panik atan sebeplerini biraz konuşalım istiyorum. Malum öykümüzde Hülya Hanım'ın ilk biz hep hani danışanlardan da öyle görüştüğümüz bize gelen başvuran vakalarda da bunu ilk ne zaman hissettiniz? Evet. Ne zaman başladı sorusunu sorarız ki Hülya Hanım'da da başlama. Durumu babası evet. trafik kazası geçiriyor muhtemelen mizaç da etkili ya hani hocam verdiğimiz tepkilerde açtı telefonu. Annesi dedi ki baban trafik kazası geçirdi. Bu cümleyi duyduğu zaman iki şey, seçenek var. Babam öldü. Ya da hastaneye kaldırıldı ama muhtemelen Hülya'nın babasının öldüğünü düşündü. Hı hı. Ama hafif bir hasarla atlatmış olmasına rağmen babası evet. ilk burada başlıyor telefonda apar topar hastaneye gidiyor. Ve orada artık işte kızına da daha 3 yıl sonra kızına ulaşamayınca telefonla aynı senaryo aklına geliyor. Sebepleri başka ne olabilir? Evet bir olay tetikledi ama başka ne var hocam? Şimdi panik bozukluğa en çok yol açan şey... Kişinin bilebildiği bir sebep olmaksızın aslında onların da altında bir sebep var ama bilebildiği bir sebep olmaksızın ortaya çıkan atık, ataklar. Evet. Bu nasıl oluyor? Ee, şimdi bir bir kere e, biyolojik yani vücut anlamında bir yatkınlık söz konusu. Yani şöyle bir yatkınlık hepimiz korku hissettiğimizde belli bedensel belirtilerimiz olur. Ama bazı insanlarda bu daha yoğun daha şiddetli olur bazı kişilerde daha hafif olur yani bazı kişilerin e, korkuyla birlikte vücutta ortaya çıkan tepkileri daha şiddetli olabiliyor. Hı hı. İşte çarpıntısı yoğun oluyor eli ayağı titriyor nefesi daralıyor gibi bir bu ama bu illa hani sizde panik bozukluk gelişeceği anlamına gelmez. İkincisi yine bazı kişiler psikolojik olarak yatkın ya da dayanıksız olabilir ne gibi? İşte sen sıkıntıyı kaldıramazsın. İşte vücudun hassas, hı hı. E, kendine dikkat etmelisin. Her an başına kötü bir şey gelebilir. Eğer dikkatli olmazsan, her an bir zarar görebilirsin gibi. Hani bu tür ne diyelim e, fikirlerle yetiştirilmişti. Hep bu tür bir empoze yapılmışsa. İşte sen zayıfsın, sen dayanıksızsın. Dikkatli olmalısın. Hı hı. Ya da ailesinde mesela kişinin e, işte yanlış tıbbi bir tedavi gören, hastalanan. Çok iyiken birdenbire basit bir iki belirtiyle çok kötü durumlar yaşayan insanlar varsa bunlar da psikolojik yatkınlığı getiriyor. Şimdi bu vücutça ve psikolojik olarak yatkın kişi gene panik bozukluk olmayabilir. Ama işte şans, kader, kısmet, tesadüf ne dersek diyelim kişi bir şekilde genellikle şu ya da bu şekilde bir bedensel bir durum yaşadığında ne bileyim korkutucu bir düşünce olabilir veya bedensel durum olarak ne bileyim bir tansiyonu düşebilir, kan şekeri düşebilir, çok yorgun olabilir. E, hanımlarda işte adet öncesi bir e, kötü hissedebilir kendini. E, bu tür grip geçirebilir, hafif bir soğuk algınlığı olabilir, midesi bozulabilir, alerjik bir şey olabilir. Bunların tipik özelliği şu dikkat ederseniz, kişi de... Vücutta bir takım belirtilere yol açan durumlar ama ölümcül durumlar mı değil. Fakat kişi bunun yaşadığı anda bir şekilde şu ya da bu nedenle diyor ki bana çok kötü bir şey oluyor şu anda. Ben ölüyorum. Gün bugünmüş meğerse şu an gidiyorum. Panik atağa geçiriyor. Ondan sonra genelde ilk atakta da ne yapılır? Bir acile gidilir. Hani ne oluyor bana Klasikti, gibi. Klasikti değil mi? Evet. Acile gidildiğinde de efendim muayene yapılıyor sonra da duyduğumuz şey işte bir şeyin yok önemli değil Psikoloji. psikolojik. Şimdi bunu duyduğunda kişi tabii ki tatmin olmuyor. Ya büyük bir şey yaşamış efendim çarpıntım olmuş nefesim daralmış bilmem kalbim küt küt atmış veya başım dönmüş bayılacak gibi olmuşum. Ne deniyor psikolojik hı hı. ya da işte hafif bir şeyim var önemli değil deniyor. Daha sonra ne oluyor kişi? O belirtilere karşı duyarlı hale geliyor yani ister istemez arka planda zihninin bir yerinde o belirtileri yaşadı arkasından ne geldi feci büyük bir sıkıntı yaşadı. O belirtilere karşı koşullanıyor bizim koşullanma dediğimiz yani duyarlı hale geliyor hassas hale geliyor geri planda sürekli onun olup olmadığını dinlemeye başlıyor. Bunu şöyle örnekleyebilirim sizin evinizde akşam otururken hiçbir sıkıntınız yok gayet rahat bir insanken. Diyelim bir gece evinize hırsız giriyor efendim e, zor bela işte uyanıyorsunuz hırsız işte kaçıyor falan hani Ama ucundan dönüyorsunuz evet, bir kısım şeyi şey yapıyor gece ne oluyor falan diye kalkıyorsunuz ondan sonraki günlerde ne olur kapıyı pencereyi geceleri takip etmeye başlarsınız ya da Efendim arabada otobüste gayet rahatsınız hiçbir sıkıntınız yok. Ciddi bir kaza geçirdiniz ama bir şey olmadı size. Ani bir fren evet. bile hocam yetiyor. Ondan sonra ne oluyor? Arabada tedirgin olmaya başlarsınız bunun gibi. Kişinin neresinde peki sıkıntı çıktı? Vücutta bedende. Bu sefer ne oluyor? Vücudu bedeni dinlemeye başlıyor. Dinlediğinde peki o belirtileri fark ederse ne oluyor? Gene oluyor yine olacak. Ya olursa? Hani bir kısmı. Atağın bir takım bedensel sonuçları olmasından korkabilir kişilerin. Hı hı. Yani bu atakların e, kendisi bana zarar verebilir. Hı hı. Bu ataklardan dolayı elirebilirim, kalp krizi geçirebilirim, hı hı. kalbim durabilir, bayılabilirim. Bir kısım kişi de bizzat o yaşadığı durumun kalp krizi ya da işte hı hı. nefesini kesecek bir durum olduğunu yani belki de işte kalp krizi geçiriyorum şu anda gibi. Hı hı. Her iki türlü de olabilir. Ondan sonra ne oluyor? Kişi bunu dinlemeye başlıyor. Dinleyince sık fark ediyor. Sık fark ettikçe felaketleştiriyor, ölüyorum diyor, deliriyorum diyor. O zaman o belirtiler artıyor ve ataklar sıklaşmaya başlıyor. Kaçınmalar ekleniyor ve Karşımıza o zaman işte panik bozukluk çıkıyor. Evet ee, hocam bu kadar güzel tanımlamışken aslında biraz hani Anadolu'da bir tabir vardır. Mesela birini çok düşünce ben çok hatırlarım böyle. Evet. Ben işte üniversite sınavına hazırlandığım dönemde böyle elim böyle camda düşünürüm yerlere bakardım. Rahmetli dedem de kendini çok dinleme Evet. Şimdi kendi Aslında bu çok güzel bir evet. tabir. Biz kendimizi fazla dinlediğimizde aşırı hassas ve duyarlı evet. hale geldiğimiz için bir sürü takıntılar başlıyor. Kesinlikle. Aslında kaygı da bir nevi bir takıntı bir evet. şeye takılıp kalıyoruz evet. Değil mi hocam. Evet. Şimdi dilerseniz bir öykümüzü hatırlayalım hocam. Ekranların yeni baş, başına yeni geçenler varsa veya neyi konuşuyoruz biz acaba? Bu Hülya Hanım kimdir diyenler varsa onlar için tekrar bir hatırlayalım öykümüzü. Ardından sorularla beraber devam edeceğim. Efendim bugün biz Hülya Hanım'ın panik atak ve panik bozukluk ve ona eşlik eden yaygın kaygı bozukluğunu konu almıştık. Kimdi Hülya Hanım? 41 yaşında, evli ve 3 çocuk annesi. Son 3 yıldır panik atakla mücadele ediyor. Hülya Hanım'ın ilk panik panik atak nöbeti babasının trafik kazası geçirdiğinin haberini almasıyla başlamıştı. Hülya Hanım'ın babası kazayı yaralı atlatmış.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 Hülya Hanım aradığında derse girmiş ve şarjı da bitmek üzereydi. İşte böyle bir durum yaşayan ve hayatının son 3 yılını panik atak ya da panik bozukluk gibi duygularla geçiren Hülya Hanım'ı konu edindik ve onun üzerinden aslında tüm izleyenlere mesajlar vermeye devam edelim hocam. Tanıyı koyma şeklinde anlattık. Tanı nasıl konur aslında diye semptomları evet. da var ama ekleyeceğiniz evet. var mı hocam? Şöyle bütün psikolojik bozuklukların tanısı neticede, bu işte uzman bir kişinin kişiyi dinlemesi öyküsünü, belirtilerini ve bulgularını saptaması, belirti kişinin şikayetçi olduğu şeyler bana işte sık sık sıkıntı nöbeti geliyor diyelim. Kişiyi gözlemlemesi işte o nasıl davranıyor nasıl hareket ediyor bulgu diyoruz onlara da bunlar birleştirildiğinde tanık olur. Şimdi normalde panik atak dediğimiz durum her insanın zaman zaman çeşitli sebeplerle yaşayabileceği bir şey belli bir sıklığı aşıyorsa işte sebepsiz yere oluyorsa aralarda da düşünüyorsa hayatını etkiliyorsa kendisine sıkıntı veriyorsa işte o zaman panik bozukluğa dönüşmüş oluyor. Şimdi panik bozukluk denildiğinde bir kişiye muhakkak ve muhakkak ne ile oldu bedensel belirtilerle kişinin iyi bir bedensel muayeneden tıbbi bir muayeneden geçmiş olması. Yani kalp muayenesi değil her mi? Türlü, çok önemli bir. Yani Çünkü o belirtiler. Çünkü kalpten de, şikayet ediyorlar çok hızlı atıyor. Eğer kalpse kalptir ama genel bir e, muayene aile hekimi olabilir e, işte o gerek görürse dahiliye muayene. Roit bile dediniz hocam değil mi? Tabi e, nörolojiye gerek duyulursa ama önce ilk basamakta hani zaten bedensel bir muayene aile hekimi e, daha sonrasında bir e, gerekirse dahiliye hekimi gerekirse nöroloji zaten doktorlar eğer e, bir kişiyi gördüklerinde hekimler Klasiktir. Biz en kötü ihtimali düşünürüz ve onu eleyerek gideriz. Dolayısıyla böyle bir muayeneden zaten geç, geçer. Yani geçmeden gelen kişi Geçmez. ben pek görmedim. Hiç görmedim hatta belki de. Zaten o muayenelerden geçmişlerdir. Geçmediyse de geçmesi gerekir. Ardından o sırada bir fiziksel hastalığı da olabilir bu arada. Yani fiziksel bir hastalık olması... Bu ayrıca panik bozukluk anlamına gelme, değildir anlamına gelmez. Çünkü e, mesela solunum sistemiyle ilgili veya kalple ilgili rahatsızlığı olan kişilerin yaklaşık %20-30'unda panik bozukluk da buna ekleniyor. Hmm. Hani evet. o doğal sıkıntılı durum çünkü bedensel belirtileri arttırdığı için o belirtiler oldukça o bana ne oluyor şimdi yorumunu yapması çok daha e, kolay. Normalde hani Genel topluma baktığımızda yüzde bir buçuk iki bilemediniz iki buçukken bedensel bir rahatsızlığınız olduğunda astımdır solunum sistemi rahatsızlığı kalptir oran artabiliyor. O durumlarda hem bedensel durumunun neyse uygun tedavisi onu alır kişi ama panik atakları içinde ayrıca psikolojik destek. E, almasında yarar var. Evet. Hocam burada e, teşhisi koyduk ama hani e, siz söylüyorsunuz ya e, duyarlı hale gelmesi. Evet. Biraz seanslarda da yavaş yavaş duyarsızlaşma yöntemine geçiyor. Evet. Giriyoruz aslında biraz o duyarsızlaştırma Tabii. biz e, aslında seanslarda hangi aşamalardan geçiyoruz? Şimdi bu programın şu amacı da var panik atak ya da panik bozukluk yaygın kaygı bozukluğu hissedenler ya ben bu problemi yaşıyorum ve Hakan Hoca'ya gideceğim ama neyle karşılaşacağım? Bu terapi dedikleri şey ne bu seanslarda ne çıkıyor gibi evet. hani dizilerde gördüğünüzden çok öte belki <Gülüyor> daha böyle teknik işin evet, e, evet. şeyi de var. Buradan biraz bahsedelim çünkü insanlar gerçekten Tabii. bu anlamda bilinçlenmeli hocam. Buna hizmet ediyoruz e, şimdi, biz program olarak. panik atak dediğimizde ben şuna benzetiyorum. Şimdi diyelim biz dışarıdan bir ayak sesi duyuyoruz koridorda. Siz diyorsunuz ki hocam bizi öldürmeye birisi geliyor. Panik atak buna benziyor. Nedir? Çarpıntı yaşıyorsunuz, belirti, ayak izi, ayak sesi. Siz ne diyorsunuz? Beni öldürmeye birisi geliyor. Çarpıntı, belirti, düşünce ne? Kalp krizi geliyor. Şimdi bu işin psikolojik kısmı. Peki öbür kısmı ne? Bedenle ilgili kısmı da o çarpıntı o niye oluyor? Şimdi insan vücudu gürültülüdür. Çeşitli nedenlerle, genellikle de masum nedenlerle pek çok şekilde yani bizim kalp atışlarımız hızlanabilir, yavaşlayabilir falan. İşte kişi buna duyarlı hale geldiğinde daha önce fark etmediği ufak tefek değişiklikleri de fark etmeye başlar. Yani kafasından uyduruyor değil. Artı Kaygıdan dolayı da zaten bu tür belki kalpte veya işte o belirti neyse onda bir sıklaşma da olabilir. Ardından da ne devreye giriyor? Bana kötü bir şey oluyor yorumu. O da psikolojik kısmıyla korku, kaçınma ve ona bağlı davranışlar. Şimdi tedavide birinci boyut ilaç tedavileri uyguladığımız oluyor psikolojik tedaviler. İkisi de etkilidir. İlaç tedavileri genelde Kullanıldığı dönemde etkili oluyor. Kesildikten sonra maalesef yinelemeler olabiliyor. Psikolojik tedavi eğer paniğe özgü iyi bir şekilde bir tedavi uygulanırsa işte bizim bilişsel davranışçı terapiler dediğimiz genelde yineleme pek olmaz. Hı hı. Tekrardan olmaz. Çünkü bir şeyler öğreniyor. öğrendiğini hayat boyu kullanabilir. Nedir ıı, Öğrendi işte. öğrendiği şey? İlaç tedavisini şuna benzetebiliriz. Sizin kulağınıza iki tane tıkaç tıkıyoruz şu Sesi azaltan o zaman ne oluyor? Dışarıdaki ayak seslerini duymaz oluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Tabi bu arada dışarıdaki ayak sesleri dışında başka şeyleri de birazcık duymaz hale gelebilir insanlar antidepresan kullandığında. Hani eğer gerçekten sizi çok rahatsız edici bir takım bedensel belirtiler varsa orada gerekir. Yani kişi çünkü çok zorlar o durum. Hı. Ama daha hafif durumlarda sadece terapiyle de gideriz. Terapide yapmaya çalıştığımız şey ne? İşte Tuğba Hanım o duyduğunuz ayak sesleri. Burada koridorun sonunda bir başka stüdyo var. Oraya giden işte çalışanların veya konukların ayak sesleri. Sizi öldürmeye gelen falan birisi yok. Tehlike yok. Bir şeyden korkmaya da gerek yok. Bunu şey yapmaya çalışmak getirmeye. Şimdi <gülüyor> burada şöyle bir şey yapılıyor şimdi siz ayak seslerini duyuyorsunuz Hı. ve tedirgin oldunuz ve ben size e, diyorsunuz ki o, işte hocam e, beni öldürmeye birisi geliyor ben de diyorum ki ya merak etme bir şey yok Hı. Şimdi bu sizi tatmin etmez yok orada Genelde bakacak bilecek şey, evet. orayı. ama sizin inanabileceğiniz bir açıklama getirsen, bakın buranın sonunda bir stüdyo daha var işte saat işte 16.30'da orada program var ve bunlar o programa giden insanların ayak sesi. Ha diyorsunuz o zaman tamam. Yani bir şeyin yok lafı tek başına insanları tatmin etmez. Yani hani onu psikolojik tedavi he. zannediliyor bir şeyin yok. Değil mi yani o mesela panik, atakla alakalı, panik atakla alakalı sorun yaşayan kişilerin yanındakiler senin evet. o vesvese kuruntu o diyor. Evet. Yani o kuruntu demesi onu tatmin ediyor. Ha tabii. tam kuruntuymuş vazgeçeyim demiyor. Çünkü ee, diyor ki tamam, çarpıklık var. kuruntu da o zaman benim kalbim niye, niye çarpıyor. Niye çarpıyor diye soruyor tabii. Neden başladı bu Hı -hı. değil mi? Bunu Çünkü burada bir e, düşünce dinmesi, var bir inanış evet. var. Biz önce inanış evet. ve düşünce üzerinde çalışacağız ki duygu da tepki duygulanım düzelsin. Duygulanımla beraber davranış Şimdi, düzelsin. E, bu tedavinin terapinin ilk kısmı. Bir kere bu konuda panik bozukluk nedir, niye olur? Bir bilgilendirme arkasından kişinin bu o panik atak sırasında ön gördüğü felaketler neyse, işte efendim kalp krizidir, delirmedir, felç olmaktır, bayılmaktır. O konuların ele alınıp, o konularda daha gerçekçi, daha uygun bir bakış açısı geliştirmek ki ondan sonra asıl üçüncü kısım geliyor ki o olmadan olmaz. Davranış düzeyinde de kişinin o kaçınmalarını Ortadan kaldırmak. Hı hı hı. Şimdi o kaçınmaları ortadan kaldırmadığınız müddetçe e, değişmez. Çünkü ön ilk kısım yani o eğitim psiko eğitim dediğimiz kısım ve e, o felakete dönük yorumları değiştirmenin amacı zaten o üçüncü kısma davranış değişikliğine e, kişiyi alıştırmak. Bakın bir kişi dünyanın en saçma davranışı da olsa onu benimseyip yapabilir ve mantıklı gelip sürdürebilir onu onda bir mantık bulabilir bir hikaye vardır şimdi bir kişi bir komşusu var efendim müstakil bir ev. adam her gün saat 5 civarı çıkıyor evin etrafında omzunda tüfekle dolaşıyor adam da komşu çok merak ediyor ne yapıyor bu adam her gün saat 5'te işte oraları dolaşıyor Neyse aradan yıllar geçiyor sonunda o komşu taşınacak. Adam da artık dayanamıyor çünkü çok merak ediyor ve eğer o gün öğrenmezse hiçbir zaman öğrenme şansı kalmayacak. Adamdan da korkuyor hani tüfekli dolaştığı için ama bütün cesaretini topluyor ve gidiyor. Diyor ki beyefendi size bir şey sormak istiyorum. Buyurun diyor adam. Siz her gün diyor akşam üzeri böyle saat 5 civarı evin etrafında tüfekle dolaşıyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Diyor. Adam da diyor ki. Burada kaplanları ben kovalıyorum diyor. Akşam üzeri diyor kaplan gelebilir kaplanları kovalıyorum diyor. Adam diyor ki ama diyor hiçbir zaman burada kaplan olmadı görülmedi ki diyor. E tabii ki diyor ben dolaştığım için görülmüyor diyor adam. Şimdi siz bir şey yaptıkça kaçındıkça efendim güvenlik önlemi aldıkça o güne dek hayatta olmanızı ona bağlarsınız. Ben bunları yaptım ve onun için hala hayattayım. Halbuki şunu kendinize sormanız gerekiyor. Bunları yapmayan insanlar da var. Onlar nasıl hayatta? Acaba benim gerçekten bunları yapmam gerekli mi? Benim hayatımı acaba bunlar dışında doldurabileceğim, yapabileceğim? Yani bununla uğraşmak dışında başka neler olabilir? Benim için faydalı, benim için etkili. Onları düşünmek lazım. Ne kadar güzel. ya Bu hikaye önemli. Bunu böyle kesit evet. alıp YouTube'a atmamız lazım ki oradan aslında o hani ritüelleri var ya, evet. kaçınma ritüellerini yapanlar için bir aynalama yöntemi onlara yönelik. Şöyle bir bakıyorum vaktime. Yavaş yavaş biraz da soru atmak istiyorum hocam. Tabii ki. Tabii. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız efendim. Hakan Türkçapar'ın adresi de orada var. Arkadaşlar etiketlemiş. Takip edebilirsiniz oradan. E, tabii ki adım adım insanı da takipten lütfen e, kaçınmayın. Takip edin diyorum. Şimdi Ayşe Hanım diyeyim ki hocam. Başlayalım sorulara. Tuba Hanım şu an hamileyim. 5,5 aylık demiş. Hı hı. İnşallah Allah tamamını erdirsin diyelim. Tedavi de gördüm panik atak için. Atakta pek yaşamıyorum ama şu an beklenti anksiyetesine dönüştü. Bununla ilgili ne yapabilirim? Hamileyim, ilaç da kullanmak istemiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beklenti anksiyetesinden Hı -hı. kastettiği şeyi açıkçası evet. çok anlamadım ama örnek verse çok iyi olacak. Ben anladım diye ne? düşünüyorum. Neyi ne, acaba anlamışsın. öyle mi yazsın bize? Ya yeniden tekrarlarsa ha, güzel. ya yine olursa kaygısı ki bu çok gördüğüm şey. Hı -hı. Şimdi ben öyle olduğunu tahmin edip. Ona, ona göre, göre cevap verelim. Çünkü başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Ee, şimdi bu söyleyeceğim genel bir şey tabii. Hani her kişi özelinde durum ayrıdır ama genel bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu an bizi izleyen insanlar saatte herhalde 5'e mi geliyor şu anda? Hocam 5'e 20 var neredeyse. Bugün şu ana kadar zihinlerinden belki binlerce düşünce geçmiştir. Hı hı. Şimdi bu düşüncelerinde bir kısmı da olumsuz da olabilir. Hı -hı. Ne bileyim işte hastalanır mıyım bir şey olur mu bu kış ne olacak vesaire geçim sıkıntısı şu bu. Şimdi bu düşüncelere bu olumsuz düşüncelere daha sonra ne oluyor? Hepsi kafamızda gidiyor. Yok hocam gidiyor. Evet. Geçici. Ama bir kısım insanda bir kısım düşünce Devamlı. daha sık akla geliyor değil mi? Ve daha uzun süre kalıyor. Hı -hı. Şimdi biz daha çok e, bu tür sorunu... Bana yeniden efendim daha önce böyle bir durum yaşamışsınız tedavi görmüşsünüz eziyet çekmişsiniz böyle bir şeyin yeniden olabileceğinin aklınıza gelmesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Doğal olarak gelir. Peki gelir. Büyüm olan şey geldiğinde ona verdiğimiz tepki. Eğer biz o düşünceyle uğraşırsak yani bir kere onu düşünce gibi değil gerçek gibi görürsek yani aklıma şimdi... Efendim ben panik atak geç hastasıyım işte geçirdim yeniden panik atak olmaktan korkmuyorum panik bozukluk olsun istiyorum böyle diyecek bir insanoğlu var mıdır kimse istemez. Şimdi burada aslında dinleyenimizi izleyenimizi veya onun gibi olan kişileri ilk şunu hatırlaması gerek kendilerinin şu anda korktuğu şey panik atak değil nedir peki panik atak geçirme düşüncesi. Düşünce ayrı bir şey, gerçek ayrı bir şey. İlk hatırlatılması gereken şey bu. İki, şimdi bu bir düşünce ise ben bu düşünceyi istiyor muyum? Hayır. Bu düşüncenin bana bir yararı var mı? Yani eğer ben atak geçirir miyim, tekrar hastalanır mıyım gibi çok çok düşünürsem bu ilerideki atakları önlerme? Hayır. O zaman bunun bana bir yararı yok. Peki o zaman ben bunu daha az Yapabilir miyim? Yani bu düşünceyle uğraşmayı, hı hı. üzerinde durmayı. Ba bakın istersek şu anda hepimiz oturup ıı, yarım saat kendimizin başına gelecek kötü şeyler, hayatın kötülükleri, zorluklar bunlarla ilgili oturup düşünebiliriz değil mi? Hı. Böyle bir imkanımız var. Eğer biz bir şeyi daha fazla yapabiliyorsak daha az yapma imkanımız da vardır. Evet. O zaman biz bunu daha az yapacağız. Bu çünkü bizim yaptığımız bir şey. Peki ne yapabiliriz hiçbir şey yapmamak işte bu düşüncelerle ilgili yapacağımız şey yani bunlar aklımıza gelsin olabilir biz günlük işimiz neyse ona devam edeceğiz. İşimiz gücümüze devam edeceğiz yani bunu geçirmeye dönük özel bir şey yapmaksızın hayatımıza devam etmek. Peki ben ne istiyorum o zaman efendim ben ruhsal olarak sağlıklı iyi huzurlu bir. Hamilelik, sağlıklı bir şekilde çocuk yetiştirmek istiyorum. Peki ben şu anda efendim ruhsal olarak sağlıklı olmak için ne bileyim işte ileride doğacak çocuğumu iyi bir şekilde yetiştirmek için ne yapabilirim? Ne bileyim işte bebek bakımı ile ilgili kitap okuyabilirim, çocuk gelişimi ile ilgili şeyler okuyabilirim. Ne bileyim e, örgü yapabilirim, Atölyeleri yemek yapabilirim. Değil mi hocam? E, işte evimi düzenleyebilirim. Neyse yani kişinin şeyinde kitap okuyabilirim. Ee, bunlarla birlikte hayatına devam etmek çünkü siz çok önemli bir şey söylediniz insan e, zihni boşluk kabul etmez eğer geri çekilirseniz oturup ben bunu düşüneyim aman ne olur olursa ne yaparım olursa ne yapacağımızı olduğunda e, düşünürüz çünkü bunlar önceden hazırlanılacak konular değil efendim ben bir yıl düşündüm şimdi bak atak geldi hazırım böyle bir şey yok. Yine hazır olmayacaksın yani, onlarla evet. yüzleşeceksin. Gereksiz çünkü o zaman hani. Ben şuna benzetiyorum hani bu tür düşünceleri. Şimdi 3-4 yaşında çocuğu olanlar belki bunu daha iyi anlar. Varsayalım hani şu anda çok da gidilmiyor gerçi ama alışveriş merkezine gittiniz ve çocuk tutturuyor. Diyor ki işte beni oyuncakçıya götür, oyuncakçıya gidelim. Şimdi bir yol sizin onu ikna etmeye çalışmanız. Efendim senin evinde her türlü oyuncak var. Daha yeni gittik oyuncakçıya. Ne yapacaksın? 30 tane oyuncağın var. Otur onlarla oyna. Çocuk Devam eder anlamaz mı? İkinci şey efendim hayır yapmayacağız kesinlikle işte oyuncak falan yok Peki. sana. Bu ne yapar? Çocuk ağlar tutturur gene sıkıntı. Bir diğer yöntem ne olabilir? Şimdi bizim işimiz ne diyelim alışveriş merkezine efendim bir kıyafet alacağız kendimize ya da markete gitmek için uğradık. Diyeceğiz ki ya önce bir ben şuradan bir kıyafet alacağım daha sonra çıkışta da oyuncakçıya uğrarız. Bu durumda ne olabilir? Umulur ki hani çocuk tamam der o zaman. Tamam dediğinde bizi ne bekliyor yalnız? Şimdi market ya da şeyden sonra kıyafet alışverişinden sonra çocuk hadi oyuncakçıya diyecek. Söz verdik. Diyebilir. En azından ne oldu? Bir işimizi gördük. O yarım saati kafamız rahat geçirdik. En azından ertelemiş olduk. Ondan sonra artık onda da vereceğimiz tepkiyi o zaman verebiliriz. Ya da şansımız yağ vergidir. Çocuk başka bir şeye aklı takılır, unutabilir. İşte bizim zihnimize de böyle bir muamele yapmak bu düşünceler olduğunda. Benim tavsiyem bir ikinci yöntem, erteleme zamanı dediğimiz bir bizim psikoloji psikoterapide kullandığımız bir teknik var. Kişilerin böyle tekrarlayıcı düşünceler olduğunda kendilerine belli bir zaman belirlemeleri, düşünme zamanı. Ben işte efendim doğum hamilelik sırasında doğum sırasında doğum sonrasında acaba yeniden atak yaşar mıyım ne olur falan diye düşünme mes meselesini saat 17 ile 17.15 arası. Neyse yani kendisine rahat bir zaman o zamanı ertelesin. Peki o zaman geldi saat 17 oldu. Canı istiyorsa düşünsün istemiyor ve gereksiz buluyorsa veya başka bir şey kendini kaptırdıysa ya da unuttuysa hiçbir mahsuru yok. Yani o ah, markette unutan çocuk gibi. Olayı. Yani. yani zihin insan zihni de böyledir. Hani ilk iki tutum şimdi mesela biz nasıl olacak da kendimize efendim böyle bir durumu tekrar yaşamayacağımız konusunda yüzde yüz bir garantiyle ispatlayabileceğiz. Mümkün değil bilemeyiz. O yol çok işe yaramaz efendim onu zihnimizden atmaya çalışmak işe yarar mı? Hayır çünkü onu zihninizden atacaksanız sürekli tetikte onu beklemek. Nereden gelecek yani evet. masa tenisinde evet. olur ya top Değitlikçe nereden gelecek? Onun için en iyi yani bir taktikte bunu uygulayabilirler. Evet çok güzel. Bence de Ayşe Hanım çok güzel detaylı bir cevap verdi hocam. Siz ve sizin gibi bu sorunu yaşayanlara şimdi Ayşegül Hanım da şöyle demiş: Merhaba Tuban Hanım, ben de ben de de var panik atak sanırım. Teşhis konulmadı ama şüpheleniyorum. Anksiyete Pani, ve panik atak aynı hastalık mıdır benim sorum bu demiş çok net. Evet, e, anksiyete ve panik atak birbirinin e, akrabası. E, nöbetler halinde gelen. Şiddetli ve yoğun anksiyeteye panik atak diyoruz. Onun kısa ama şiddetli biçimi. Hı hı. Ama anksiyete uzun da sürebilir. Anksiyete evet. Yani şöyle diyelim her panik atak ya da panik bozukluk anksiyete bozukluğudur ama, ama her anksiyete bozukluğu harika. değildir. Çok güzel cevaptı. Bir diğer izleyicim yaygın anksiyete nedir? Panik atak mı? Panik atak depresyona dönüşebilir evet. mi? Aslında bu kavramlar aslında çok evet. daha netleşmemiş izleyenlerimizde hocam. İlk hani her evet. panik atak evet. da anksiyete vardır ama her anksiyete panik atak değildir dedi evet. hocam. Şimdi diğer soruda yaygın anksiyete nedir? Yaygın anksiyete de panik atak mı dedi. Aslında evet. vermiş olduk bir daha verelim hocam. Ve bunun depresyona evet. dönüşüp dönüşmediğini soruyor izleyiniz. Şimdi yaygın anksiyeteden bir ara bahsetmiştik çünkü bu bizim örneğimizde kişimizde de olan bir şey bu gündelik sıradan yaşam olayları ile ilgili aşırı kaygı endişe duymak yani geçim endişesi gelecek endişesi sağlık endişesi çocukların sağlığı ile ilgili endişe insan ilişkileri ile ilgili endişe İşte efendim ben şöyle söyledim acaba bana gücenmiş midir işte hayır dedim acaba bana küser mi böyle sürekli ee, evham da denir hani sürekli ama olumsuz ve tekrarlayıcı düşüncelerle giden e, daha böyle panik ataktaki gibi böyle nöbet halinde değil de yaygın gün boyu süren evet ve vücut belirtilerinde oldu ki panik atakta görülen belirtiler yaygın kaygıda da olur ama dağınık ve gün içinde olur ha bu arada yaygın kaygı bozukluğu olan birinde ayrıca panik Atakta beraber olabilir ikisi. Hocam, e, Badiye Güngör en değişik bir soru hı hı. sormuş. Ona cevap verelim. Ben de trafikte yokuş aşağı giderken hı hı. panik atak oluşuyor. Lütfen ne yapmam gerekiyor? Çok kötü oluyorum. Kalbim çarpıyor. Şimdi evet. Arabayı kullanarsanız daha farklı. Yanında evet. oturansanız farklı ama her halükarda bir araçtayken yokuş aşağı inildiğinde panik evet. oluşuyor. Ne yapabilir bu izleyenimiz? Şöyle bu e, panik bozukluk değil panik atak. Hı hı. Ve belli bir durumda ortaya çıkan bir e, panik atak. Hı hı. Dolayısıyla yapılması gereken şey yani fobi gibi yaklaşmak. Güzel. O zaman ne olacak? Hı hı. Önce e, hani fobilerdeki genel yaklaşımımız bizim. Fobi nedir? Aslında tehlikeli olmayan bir duruma karşı verilen yoğun korku ve kaçınma tepkisi. O durumla kademeli bir şekilde kişinin yüzleşerek yavaş yavaş tabii. O durumla korku arasındaki kurulmuş olan bağlantıyı kırmak. Maalesef fobilerde hani kolay rahat bir çözüm yok. Evet. Yani sıkıntı yaşayacak kişi. O sıkıntıyla ama görecek evet. bunu. Ve o sıkıntıyı yaşaya yaşaya o durum artık kendisini olağan hale, olağan hale gelecek. Aynen. Evet. Hocam Merve Hanım demiş ki terapi aldım panik atak ile ilgili. Şu an depresyonla yola devam ediyorum. Pardon antidepresan çok kafedersiniz. Terapi almış şu an antidepresanla yola devam ediyormuş. İlacı bırakın, bırakabilme ihtimalimiz var mı? Şimdi insanlar da hocam e, ilaç verildiği zaman, yani, e, bir psikiyatrist ilaç önerdiği zaman bu ilaca bağımlı kalma. Bu ilacın evet. onu e, kontrol ettiğini bırakırsa yeniden başlayanını düşünmek gibi bir yanılgıya da düşebiliyorlar. Evet. Bu konuda da bilinçlendirelim mi? Evet şimdi bir ilaç verildiyse muhakkak kişinin o ilacı başlayan doktorla Belli aralıklarla temas içinde olması gerek. Hı hı. Şimdi ben şunu çok duyuyorum. Mesela e, depresyonda nedir? Antidepresan e, ilaç verilir. Hekimi vermiş. İşte 6 ay sürdürülür. Geliyor mesela hasta. Diyor ki işte hocam 6 aydır kullanıyorum. E, nasılsın? Düzelmedim. Peki doktoruna niye gitmedin? 6 e, ay dedi. Bu şu demek değil. Yani kişi 6 ay kullanacak. 6 ayın sonunda Doktorek. değil genelde bir etkinin başlama süresi vardır diyelim işte bir ay sonra bir bakılır bir etki var mı yok mu sıfır mı birazcık etki varsa dozu ona göre ayarlanır muhakkak hekimiyle ilişki içinde olması gerek kişinin ikinci nokta şu diyelim bende bir kaygı bozukluğu var ve doktorumuz uygun gördü doktorum bana bir ilaç başladı o devrede de benim Davranış olarak kaçındığım şeyleri yapmam lazım. Yani ilacı alıp gene kısıtlı yani şöyle diyeyim efendim kısıtlandığım korktuğum şeylerin işte %70'ini yaptım bir %30'u duruyor dursun. Yine pek bilinmiyor ama hani tamam otobüse biniyorum arabaya biniyorum ama uçak işi de boş ver dursun. Şimdi hazır ilaç alıyor iken ilaç alıyorsun evet hepsinin üstüne gitmesinde fayda var çünkü daha sonra ilaç kesildiğinde gerilemeler olabilir ama o dönemi iyi değerlendirirse kişi Hı -hı. davranış olarak da üzerine giderse bence en güzel faydayı almış olur. Muhakkak tabii doktoruyla ilişki Netişimde. içinde olması gerek, evet. sorması gerek kişinin. Evet şöyle hızlanayım hemen sorular yoğun mesela Covid ile ilgili var onu Hı -hı. okumak istiyorum hocam bir dakika tabii. bulmam lazım. Ay kaçırdım Ha burdum. Hatice Hanım, Tuba Hanım merhaba. Ben COVID ile ilgili panik yaşıyorum. Biriyle bir araya geldiğimde acaba elini dezenfekte etti mi? Tam günümüze uygun ya şimdi bu soruyu okumak lazımdı. Acaba elini dezenfekte etti mi? Çocuklar yaklaştı mı? Oynarken birbirlerine öksürdü mü? Yakın mıydı? Bir şeyler ikram etti Elimi yıkasam mı çok zorlanıyorum eşim acaba e, işte dikkat ediyor mu diye bir sürü şey ne yapmam lazım hayatım çok zor olmaya başladı aile hayatımı etkiledi evden çok çıkmıyorum diyen bir durum. Çok evet. yaşayan kişi var hocam. Şimdi e, bakın ortada reel gerçek bir tehdit var ve önerilen şey ne aksi kanıtlanana kadar herkesi Covid'li gibi görmek. Peki Covid'li gibi gördükten sonra ne yapacağız? Gayet basit. Efendim şurada ne oluyor? Ee, dip dibe oturmuyoruz işte iki metre mesafe var. Konuşma bittiğinde ne yapacağız? Efendim maskemizi takacağız öyle dolaşacağız. Ee, şimdi tabii ben hani mikrobiyoloji uzmanı değil ama bunun ana geçiş yolu e, hani öksürecek, aksıracak kişi hava yoluyla. Hı hı. E o zaman biz maskeyi taktığımızda, mesafeye dikkat ettiğimizde bu şey e, riski bir kere ciddi oranda azaltmış oluyoruz. Sıfırladık mı hayır. Hayatta hiçbir riski sıfırlayamaz. Peki efendim dışarıda gezdik, dolaştık, markette alışveriş yaptık. Ondan sonra da gayet basit. Evimize gelince bir elimizi 20 saniye yıkayacağız. Hani ondan sonra böyle daha abartılı şeyler gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Yani yapılması istenilen nedir? Sağlıklı kişiler o yapılması gerekenleri yapar ve ondan sonra tatmin olur ama biz bunları yapmamıza rağmen kafamızda kurmaya devam ediyorsak o zaman o artık bir gene içeriği konusu Covid olan bir kaygı bozukluğuna dönüşmüştür. O zaman da bir tedavi görmemiz gerek çünkü bir kişi diyelim efendim maskeye dikkat etti mesafeye dikkat etti eve gelince elini yıkadı dışarıda e, hani çeşitli Uzak şeylere kaldı. dokunduğunda elini, ağzını, yüzüne, gözüne götürmedi ve maske taktı. Şimdi bu kişinin covid olma olasılığı çok çok düşük. Bunun üzerine sizin eklediğiniz diğer şeylerin bir anlamı yok. Ne ne katacaksınız? Hiçbir kanıtı da yok hani. Evet. Ve ona harcadığınız emek, zaman, enerji, duygusal enerji çok çok fazla. Hani dolayısıyla e, eğer yapamıyorsak ve bu düzeyde bir hayat kısıtlanıyorsa bence psikolojik bir yardım almak gerek. Ben de aynı şeyi düşünüyorum çünkü artık sanırım yani eşini de etkileyecektir Tabii. muhtemelen bu. Çünkü eşini sürekli sorguya etkiler. çekecek. Ne yaptın nereye gittin evet. ne dokundun elini yıkadın mı evet. sürekli bu sorgulamayla diğer aile bireylerini de olumsuz etkileyeceği için işte aile hayatına da yansıyor. Ee, kaç dakikam kaldı? 3 dakikam. Bir soru sorsam hızlıca cevap versin hocam. Panik atakla yaşayan birisine ne önerirsiniz? Mesela az önceki örnekti gibi. Çok 3 dakikam kalmış hocam. Ona da bir cevap verelim mi? Şunu öncelikle öneririm. Ee, bir, kendi şu ana kadar kullandığı yöntemleri düşünsün. Ne kazandım ne kaybettim. Zaten panik atak dediğinize göre panik bozukluk hali hazırda devam ediyor. O zaman şu soruyu sormak gerek. Peki bu yine niye devam ediyor? Yani bu Devam etmesi zorunlu olduğu için mi devam ediyor? Geçmeyecek bir şey olduğu için mi devam ediyor? Yoksa ben iyi niyetli bir şekilde faydası olur diye kullandığım bir yöntem var ama o yöntem bunu çözmediği için mi devam ediyor? Ben bu soruyu sormalarını isterim. İki, hani iyi kötü idare ediyorum ben olsun hocam değer yeter ki onu yaşamayayım diyorsa kişinin bu durumun bu atağın kendisine kaybettirdiği kazandırdığı bu rahatsızlıkla yaşamanın şeyleri düşünüp çünkü hani biz nerede ne zaman ne şekilde ölürüz bilemeyiz ama nasıl ve ne şekilde yaşayacağımızı kontrol edebiliriz. Hani bir gün günün sonuna geldiğimizde hani herkes için tabii onun uzak olmasını isteriz sağlıklı yaşamasını ama hayatında böyle bir gerçeği Gerçekten. var. Hayatına dönüp baktığında kişi ne diyecek yani aferin iyi yaptım panik ataktan kaçınarak yaşadım güzel oldu mu diyecek yoksa ya keşke bu kadar bu meseleyi büyütmeseydim. mi? Çünkü hani biz efendim kalp krizinden mi ölürüz covid mi oluruz ne bileyim nasıl ölürüz bilemeyiz bu bir ihtimal hepimiz için her an olabilir de olmayabilir de fakat şu yüzde yüz kesin ihtimal olmayan bir şey. Eğer kişi e, kalp krizi geçireceğine, bu atakların çok tehlikeli olduğuna, kendisini öldüreceğine, bunlardan mutlak kaçınması gerektiğine inanarak ve böyle bir hayat yaşarsa o zaman ihtimal yok. Yüzde yüz hayatının tamamını panik bozukluğuyla geçirir. Orada ihtimal yok e, ve sonuçta da hani böyle yaşamak eğer bize ölümsüzlük bahşediyor olsa tamam deriz ki, ya aferin yani değer tamam. Evet. Ama öyle bir şey de yok. Evet. Sonuçta o zaman önemli olan ne oluyor? Bizim hayatımızı ne şekilde e, geçirdiğimiz evet. ve bence de panik bozukluğu olan e, biri şeklinde geçirmek çok e, maalesef iyi bir şey değil, iyi bir hayat değil. Evet. Bu maddelerle programı bitirmiş oluyoruz hocam. Şahane evet. bir yayındı. Tarif sağ yok olun, böyle e, bilgi dolu. Tam olun. böyle seans tadında psikoterapi eğitimiyle sizin gibi bir hocadan almakta. Çok e, bence kıymetli izleyenlerimiz şanslı Ben de bu fırsatı oldu. bulduğum için size teşekkür ederim. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hakan Türkçapar hocamızla beraber panik atağı, panik bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğunu konuşmaya gayret ettik. Vakit yettiğince de sorularınıza dönmeye gayret ettik diyelim. Efendim bir başka adım adım insanla yüreklerinize, evlerinize gelmek niyetiyle eyvallah, hoşçakalın.